İDES SEMAĞUN TAKARAT VE TETERAT VE Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman,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 يَعْلَمُوا لَمَا Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي لَعِيمٍ وَاِنَّ الْكُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْ لَهَا يَوْمَ İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kafirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. وَمَا اَجْرَاكَ مَا يَوْمُ, الدين ثم ما أجراك ما يوم الدين